Sabahlar, sabahlar, sabahlar. modern sabahlar başlıyor İyi kalp insanlar günaydın hepiniz amanın sevgili dinleyiciler 11 Mayıs 2012 Cuma sabah, haftanın sabahı haftanın iş işbirinin sabahı fırıl fırıl bir gökyüzünün altında olsaydı keskiye yok ama şakır şakır bir gökyüzünün altındayız yağmurlar yağıyor arabası tozlu olanlar mutlu efendim ürünü tarlası olanlar mutlu onun dışında ...herkes işte uslanıyoruz falan filan diyor... Şeyler diyor da ...bunlar bahar yağmurları... ...baharın gerektirdiği şeyler... ...baharın getirdiği güzellikler... ...o bahar çiçekleri bu yağmurlar olmasa... ...nasıl açar... ...bu yağmurlar olmasa... ...sevgililer bir kurtuluya sığınıp... ...nasıl birbirlerine sarılırlar... ...sevgili dinleyiciler... ...hiç bunları düşündünüz mü? 8.52 oldu saatimiz... ...günün gazetelerine bakmaya başlayalım... ...neden peki bu saate kadar bekledik... ...günün gazeteleri... Bir yer, ...na böyle tuğla gibi... Aa nasıl bakacağız bunları? Ön sayfalara bakalım dedi. efendim ön sayfada başka oluyor, iç sayfada başka oluyor, nasıl olacak? Hepsine bakalım dedik. İyi, hadi çevir sayfaları, çevir, çevir, bir haberler haberler, dış dünya, iç dünya efendim memleket hadiseleri, dünya hadiseleri Kriminal vakalar, ekonomi haberleri çeviriyoruz gazete. Hayda bir çeviriyorum magazin haberleri. Hayda efendim yurt dışı postası falan Allah filan derken Allah gazete Allah anca Allah bitti. Allah anca Allah bitti Allah Allah. çünkü zaten radyoya da böyle bir dokuza çeyrek kala geldik anca bitti. Buyursunlar efendim hoş geldiniz. Buyursunlar. Tıs, tıs gülüyor gülüyor arkadaşımız ya. Oktay Demir'ciğim. Yani, yani buradayım. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Ee, 11 Mayıs 2012 Cuma. Kaba bir hesapla. Kaç yüzyılda bir gerçekleşen bir olay? 5 yılda bir gerçekleşen bir olay. 5 <gülüyor> yılda gerçekleşen evet. bir olay. 5 <gülüyor> <Beş. gülüyor> mi 4 mü ya? 4 daha tam 4-5 yıl diyorlar. Enteresan da olabilir. Ee, hoca sütü tat. Binlerce öğrenciyi hastanelik eden süt krizini Çeşnicibaşı formülü. Çeşno. E, Tarım Bakanlığı e, bütün okullara yazı gönderdi dün. Sütü önce örtmenler içsin, kokusuna tat ve kıvamına bakıp test etsin demişler. Hımm. Ne yapacak? Herkesin kutu sütünden Ama, bir tane mi içecek? E, ananızda taş yesin, yarım çağdan 5 yaşın 5 yaşine kadar. Evet, çok, bütün kutu. Hadi hemen faydası. Hocam, Hasan. gün önce tadın Ondan sonra ne olacak? Ne olacak? Ben sana söyleyeyim. midesi var az... ya. hoca da insan. Hoca bir kalsiyum deposu. Kalsiyum deposu gelen bir de soğuk sütse, vallahi mahvolur, perişan olur. Soğuk tabii canım sütlerimiz hoc soğuktur. Sütlerimizi soğuk içiniz. Ee, 81'indeki okullarda öğretmenler bundan sonra şey de yapacak. Kutudan içecekler herhalde ama. Yani kendi kutularından. Bir tane vali vardı. Bir haftadır onun fotoğrafı gazetelerdeydi. Sütikhan vali. valisi. Evet. Önce dağıtılıyor ya hala sütler. E, vale ilk başta kendisi içiyordu. Galiba yoruldu valiler <gülüyor> <gülüyor> bu şeyi vermekten, <gülüyor> bu sütü içmekten ve Bir de pipetle e, içmek zorunda ben vermekten. mesela hiç sevmediğim şey. Adam gibi bardakta koyun dökün lıkır lıkır içeyim size ama pipetle. En büyük <gülüyor> sorun Fahir bu süt Vallahi konusunda benim. ya. Süt konusunda yani en büyük sorun. Yani şu anda sütunda, yaşadığım en büyük sorun. Ve bazı, ba bazı şeylerin kutuların pipetleri de kaybolmuş oluyor. Onlar büyük sıkıntı oluyor. Söylesin, çeşnici başı, hocam, hocamızı söylesin. Hocam bunun şeyi öğretmenin bunun şey yok, pipeti yok dediği zaman. Hayatta sevmediğim şey pipet. Hayat, bir eski, bir O zaman yani kullanırım, başka da kullanmam. Evet, buyurun Faiz bey. Şimdi en seksi ünlüler belli oldu bugün itibariyle herkes. Ne zamandır seksisinden bize ne, bize sanatıyla, bize efendiliğiyle, bize insanlığıyla ünlüler lazım. Ali Cenap'te seksiliğiyle. Ne yapayım ben seksiliğini? Ne? George Clooney seksiymiş. Çok affedersin. Ne yapacağım ben George Clooney'in seksiliğini? Seksilikle karım mı doyurulur? Ama ha? George Clooney aynı zamanda hem Ali Cenap hem de Kadir Şinas diye geçer. İşte o zaman ben George Clooney'e George Clooney Kadir Şinas Teknik Üniversitesi. E, hayattan nefret etmiş. Ben sırf o yüzden mutfağa gelmedim bak doğrudan yayına girdim. Siz şarkı söyleyeceksiniz diye. Stüdyoya da lütfen bunu taşımayın. Tamam taşımayalım. Zaten çok büyük bir sebebimiz var Fahir'im taşımamak için. Evet, reklama girer. Reklama girer doğru söylüyorsun. <gülüyor> Ama Buyurun. ben onu zaten <gülüyor> senin Kadir Şinas Üniversitesi esprisinin üstüne Ama niye hatırlatıyorsun? Valla IM serisine dönebilirim. I am serisi derken. I am serisinde I am last captain yapmıştır. Tamam. tamam yeterli. En seksi bacaklar. Kime ait olabilir? Kime ait olabilir? George Kulun'u mu? George Kulun'u mu? Brad Pitt. Ya niye siz hep erkek ya siz ya Erkek gibi? abi erkek... Kafası erkek kafası sıcakla düşünüyorsun. Şey. Erkeğin seksi tarafı neresi peki? En seksi. Seksi erkek diyorlar. Nesi seksi oluyor? Bakayım. Onda bacağı var, kolu var. Kıvanç Tatlıtuğ mu? Bakayım. Türk mü? Yabancı, Yabancı. mı? Yabancı. Anthony Perkins mi? <gülüyor> Maalesef. Evet, onun da bacakları yalnız doğru söylüyor. İnce ince adam. böyle. Ha, hiç sayıda. tahmin etmediniz bir Anthony Perkins bir yaklaşık sonuç. Doğru cevap Anthony Hopkins olacaktı. Aa, o da güzel. <gülüyor> o bak o kadar sever. O, o, da, da, iyi. o da iyi. Dünyada en korktuğum şey yaşlı adam bacağı. Ya onun... <gülüyor> Film dediği miydi böyle hapishanede yüzünde maske varken bacaklarını açıyordu gösteriyordu. Evet kol, evet. adam bacağı. Gizli o? Tabii tabii tabii. Bir anla kuşadası plajlarına çevirir gittiği her ortamda. iki yaşlı adam bacağı yan yana geldiğinde. Evet. İki çift o, değil yani. İki, o, sen yalnız adam bacağından da bir rahatsız oluyorsun. Ben adam bacağına kadar korkuyorum. O adamlar rahatsız oluyor. adam her anlattı. yerinden rahatsız oluyor. Yürkan'ın bacağını iki gün yolda anlattı Fahir. Dünyayı dolaşan bisikletçimiz gezginimiz. Kafları böyle kavun gibiydi. Dokundum sert kaya gibiydi. Aha, bu duvar yanında pamuk kalırdı. Pamuk helva gibiydi. Yani duvarlar. Gürkan Taş'ın ama Gürkan Genç'in değil mi? Hayır dil sürçmesi diye düzeltemem. <gülüyor> Hemen dil sürçmesi de. <gülüyor> dil sürçmesi canım Hiç zorlamayacağız dil sürçmesinin de yani bir sebebi vardır falan Ama geç sürçtür biraz ya ne olacak? Aynen bu şey. seni yargılamıyoruz yani Kim kimi niye yargılasın ya? Sürçtü. Modern Sabahlar... Modern Sabahlar Modern Sabahlar İşte böyle dostlar biz şakaları yaparız Hoş geldiniz efendim stüdyomuza bir kez daha Az önce karımda telefonla konuşuyorduk Arkadan baktım radyonun sesi geliyor o yüzden Dinliyorlar bütün espirileri benim yapmama izin veren. O çok güzel, çok hoş. Ee, Belki kapasaçlıyoruz. Sürekli pas açıyoruz. Okta sürekli ya. pas. Ben de pas açayım, ben de gol atayım. Tamam. Yani güzel gollük ortalar. Ama sakın yani şansını iyi değerlendir. Tabii Çünkü tabii. bu fırsat her zaman gelmiyor. Egecim. Çünkü sen her zaman dinlemiyor. Senede bir defa bir şey var. O da devlet şart koştuğu için. Denk geldi. Bugün kullanacağız. Buyurun evet, efendim. Ne evet. olmuş ne bitmiş. Angela Merkel'den başlıyoruz. başlıyoruz şansölyeden? Yok eden. abi Angela Merkel'den başlarsak adamın espri garantisi yok. He. Şey yapalım her Karadeniz, şey. Karadeniz bölgesinden. Yok yok, yok orada oraya yapma verir. abi o da risk sonuçta. Niye abi? Aile tiksinebilir yok. belki evde evet. yapılması yasaklar Zaten yani. evde yasakladıkları Ay, için. yasakladılar da da mı? Hmm. Tamam ne bileyim ben senin en iyi bildiğin şeyden başlayalım diye şey yaptım. <gülüyor> o zaman e, Angela Merkel... ...den önce... E, ...Prens Charles'la eşi... ...Kamilya... Hmm. ...Cem Karacay'ı... ...falan ...gündeme getirebilirsiniz... ...bir haber vesilesi... ...tamam verelim abi... ...anladım ben seni... ...Kamilya hmm. e, ile eşi... E, ...Prens Charles'ın... E, ...defterleri bulunmuş... Anket defterleri evlenmeden Aa, önce ay çok, e, birbirlerine doldurdukları ay çok sevdi. anket defteri kızların yaptığı bir ay, şey değil o mi? o 1970'ler 80'lerin belli bir dönemine kadar ben devam ediyor. 80 yaptım belli bir dönemi dedim. Ben 90'larda sırf anket, anket defteri doldurmaktan test çözemedim ben ya. 90'larda mı? Tabii. Biraz, biraz zaman 91, 92, 93. Biraz geç kalmış. O Lisede bir anket defterleri Ege o bizim anket defterimizi esprili dolduracak diye. Çok popüler. Hiç tanımadığım insanların anket 80 defteri. 80'lerdir canım. Coşku 80'lerdir ama 80 90'lara sarkma tabi, yapar. Zaten yani böyle 10 yıl, 10 yıl diye i̇şte, bir şey Anket yok. defteri var bir de hatıra defteri var. İkisi hatıra ayrı şey, defteri neydi? Anket defteri de böyle askerde şey. Askerde doldurduğumuz neydi? Hatıra defterine giriyordu Bir dakika hatıra defterine ne yapılıyordu? Ya? Anket defteri soru vardı. cevap yöntemi. Hatıra defteri. Hatıra kalbin kadar temiz falan. bana ayırdığın için ne mutlu ki sen... Yani ileride hep gözlerin böyle göğsün. He tamam doğru. Bu mutluluğun hiç eksilmesin. Bizi unutma. Sonra o yıllığa döndü değil mi? And the o bir kere bir kere manda. Andaç doktor hadi mid ağzını yıka şimdi. Yıka yıka yıka orada Üç parmağın. yanda su var. Üç parmağını güzelce şöyle <gülüyor> şuralar <gülüyor> dedi. Buraya kim bu ibri koyduysa çok teşekkür ederim ona stüdyomuza. Prens Charles'la eşi <gülüyor> askerde bir... doldurduğunuz ne hatıra defteri. Şeffaf defteri. Ona bak varçı atacağım üstüne Şafak sıcak kahve. Şeffaf defteri abi. cebimizde olan değil mi yani? Hayır. oğlumlu mu oğlumlu konuşma adamın. Karısı dinliyor kız. karısı bakarısı dinliyor. Egeciğim kızım okulda. Çocuğumu okula gönderdim. Okutuyorum. Çocuk okutuyorum okula gönder kampanyası sonuçta işe yaradı Ali. Bir kişi de olsa işe yaradı valla. Ee, şimdi Egeci. Şafak defterimiz mi? bizim. Şafak defterini doldurdun mu sen ya? Serili... Doldurdun mu da doldurmanı? Bak üstüne çarpı çarpı atıyorsun ya. Evet. O şafak defteri değil. Ne o? O üstüne o çetele. Çetel mi? He <gülüyor> he <gülüyor> çetele. Tamam, tamam mı? Onun şafak çetelesi denir ona. Öbür beyaz beyaz sayfalar böyle desenli desenli yapar askerler. Orayı doldururlar. Kont hanım şuraya bir şey yaz derler. Sibelcan olur mesela ki ben oradan. Yani, yani. Sibelcan varsa arkasında çeteli veya de. önünde. Çetelen dönemde Ebru Gündeş vardı. Aa değişikmiş senin çetelen. Yani Tabii ki, yani Sibelcan diye biliyorum. Sibelcan Sibel, Sibel, Sibel Turna Göllü çeteleler de vardı onun. Sibel Göllü mü? <gülüyor> Tabii. Bir dönemden kalmış herhalde ne bileyim. O dönem herhalde çok bir yoğun... Sibel Turna Kantinci, yapmıştı Kantinci benim. dedi ki... Oğlum kesin alalım. 100 bin tane Sibel Turna Güllü çetele gönder bize diye. Oradan kalma Sibel Turna Göl'lü çeteleler var. Şimdi e, hava durumu Şanlı sunmuşlar. Nişan ve dolu 550 gün. Buyurun efendim. Ne kadar güzel. Ş hava durumunu sunmuşlar Prens Sars ve eşi. BBC'ye hmm. gitmişler. Hava durumunu sunmuşlar. BBC'ye gitmişken şey ne yapabiliriz, diyor. ne yapabiliriz demişler. Ya hayatım BBC... Bugün de bir hava durumu sunsak... Çünkü insanın ölmeden yapması gereken 100 şey arasında... Ee, ...hava durumu sunmakta ilk sıralarda geliyor. Haber spikeri bir e, şey yapmış. Bu gece hava durumunu ekibimizin yeni bir üyesi sunacak sözü ona bırakıyorum majesteleri demiş. Çığırtkanı tabii... yok muymuş Prens Çağız'ın? <gülüyor> Prens Çağız'ın Sars. yok galiba ya çığırtkanı. Majesteleri Prens Çağız BBC'mizi teşrif etmiş Trensilerim! Halbuki ne kadar şey olur değil mi? Her şey daha yerine oturur yani. Valla bence de olsa. ya. Hiç, Allah Hiç Allah. bilmiyorlar bilmiyorlar. Gelsinler ben mi biraz ülkeleriz? Bulan, zaten saray ya onların zopaları da var. O Tonguçlu adam mı diyorsun? Tonguç mu onun adı bilmiyorum da. Topak. Bana çok mantıklı geldi işte. Boink don. Işte, salona baloda biriz girerken buluyorsun kültür. Ama o majesteleri gelirken çığırtmıyor ki. Hayır bütün baloda oluyor şeyde ya. Aha kendinize çeki düzen verin lan diye bağırıyor orada. Şeyde bile oluyor ya işte bilmem ne düşesi geliyor. Kim geliyor? Şey, şey geliyor falan diye. Ya kim geliyor, kim geliyor diye bağırıyor. En son orada klak yani. klak klak diye vuruyor şey gelirken. Şimdi şey onun gelirken. yerine Cinevizyon gösterisi yapılıyor. Yani <gülüyor> o uçurtkanlar zamanında kim geldi, kim geldi diye herkes göremiyor kapıyı. O yüzden yapılıyormuş. Yani şimdi kamera koyuyorlar abicim oraya. Böyle hemen girişe. Aha. Oradan içerideki herkes zaten ezberlemiş. Gelini görüyor. Gelini görüyor. BBC'de de seyirci anlatmak için spiker böyle de bağırmadan falan söylemiş. Hafifçe söylemiş. Ondan sonra hava durumunu prens Charles sunmuş. Ondan sonra eski defserler... Hava devserleri... durumu sunmak çok zor ya. Yok çok kolay şöyle demişim. o mavi ekranın önüne geçip şey yapmıyor mu? Boşlar boş geliyor falan. Doğru yani. doğru zor. Adam İngiltere Kraliç'e şey, ne derler ona? Prensi. Prensi şey gibi biliyor hafızadan çizdiriyormuş kraliçe zaten onu sürekli Doğru. <gülüyor> İngiltere'yi hafızadan bir çizeceksin bir diğer sömürgeleri çiziyor tabii çiziyor. ve şey yapıyormuş ben sana söyleyeyim mesela kopya kağıdı kullandı mı diye bakıyormuş eskiden emri tabii böyle bütün mesela şeffaf kağıt koyuyormuş üstüne birebir olmazsa o ellerine Ay. ayy eline... şey içim şekilde. bak ne demiş biliyor musun İngiltere... ülke genelinde hava soğuk olacak neyse ki tatil diye <gülüyor> orada bari bütün BBC en üst kademeden saray kahkahası dedikleri şeyi atmışlar. <gülüyor> Lach diye atmışlar kendilerini. BBC'de şeyi biliyoruz. Protokol kahkahasını biliyoruz elbette ama royal, dediğim royal şey. kahkaha dediğimiz Royal kahkaha diye. BBC'de öyle kahkaha atılmaz abi. Özel ki diye mi? Tabii, em örsen ki. Yani espri komikse gülünür. Komik değilsem <gülüyor> diye böyle yani yani bir şey olmasın diye. Ki bunlar yani. İngiliz olduğundan espri komikse de şöyle yapıyorlar. <gülüyor> ben hiç gülen İngiliz görmedim. Gülen Ayva Ağlayanlar. <gülüyor> Bu ne oldu böyle ya? <gülüyor> Ondan sonra diyor seni diyoruz. Değil, dur ben toparlayacağım. Faiz, dur sen ses etme. Ondan sonra anket defterleri bulunmuş. Eskiden. Hmm. Ta eskiden. Hava durumunu sunarken. Sunarken. Bana. Çantasını karıştırmış. Bir bise şey. özel. Hep ya. hep bize... yanında taşırmış. Özel. noktaya çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Parmağı havada kaldı bir şeyler anlatıyordu. İyi yazık. <gülüyor> bir de <gülüyor> beni bize... çünkü esniyordum ya. Bir de eskirli ben... bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. <gülüyor> Sanki ben esneyerek... Bir de benim mikrofonum gösteriyor. Aha. Esnedin ne yaptın diye. Esnederek ağzımı açtım. Fahir tam sen esnerken o ses çıktı ya. <gülüyor> Bu kadar korktum ki. <gülüyor> <gülüyor> macera dolu bir yayıncılık anlayış. Ya bizde mi? de macera bitmiyor sevgili dinleyiciler. Ne maceralar ya ne maceralar. tamamlayamadım şu, şu adama pas tamam atacağım. Canım. Pas atacağım Bunu yani mu pas atmayayım? Evet, tamam, tamam canım diye bir dur bir dinle bak. Ne kadar güzel pas atacağım şimdi sana. Hala Bülge kapatmadıysa radyoyu. Ee, bak, Ondan sonra BBC özel ya Fahil. Evet. <gülüyor> Çantasını karıştırmaya başlamış BBC çalışanları. Prens Çarşı. Evet, çok normal çünkü. Normal çünkü karıştırmış. <gülüyor> Bir kere de çok normal. Nasıl? Güzel ki Ne çok karıştırıyorsun çantamı dese? kim kardeşim benden? Sonuçta eleştirebilirim de çantanızı da karıştırabilirim deyince çantası anket defteri çıkmış içinden. <gülüyor> Bakma şöyle en sevdiğin renk işte en sevdiğin şey. En sevdiğin yabancı şarkıcı. Ne çıksa beğenirsin. Riyanla. <gülüyor> Yabancı şarkıcı abi. Yabancı şarkıcı diyorum. İngiliz'in yabancı şarkıcısı. O da yabancı da, da o değil, değil erkek. Kadında rihanla Rihanna yazıyormuş da er en sevdiğin yabancı Hakan erkek mı? şarkıcı. Değil ah, yaklaştın ah. ama. Ülkemizden bir Mustafa sanatçı. Mustafa Sandal. Mustafa Sandal mı? <gülüyor> 14 14 <gülüyor> <ay değil> mi? <gülüyor> Mustafa Sandal da değil Fahir. Murat Boz. Hiç pas atmıyor ya. Hayır, bize hiç de pas atmış. Aklımda bir tek şey var yani. O ses Türkiye yarışması var. Şarkıcı düşünürken. Ben de orada. Kim şimdi olabilir ya? Ben, ben yanlışları söylüyorum ya. Sen söyleyeceksin şimdi bu. Cem Karaca mı? Ya Cem Karaca çıkmış. Bir gün belki hayattan Geçmişteki günlerden. Çok zor pas atıyoruz birbirimize. Çok... 20 dakikadır uğraşıyoruz. <gülüyor> 20 dakikadır yani... top dönüyor. Parmaklarım acıdı artık ya. Yani atılan pas da bir şey olsun. Atılan pas sayısı 9. <gülüyor> Şu anda yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O camı kırıp gerek o arabada gerek toplu taşımada gerek ofiste dinleyen insanlarımızda Allah belanızı versin lidahları <gülüyor> <sen>. yükseliyor. Neyse <gülüyor> gimeyar şarkıyla Lüt, bahsettim Hayır lütfen lideri. tüm dinleyicilerimiz selamın kavlelidesin. S Hep hayır. beraber bakın çünkü tutar döner dolaşır size gelir bize bir şey olmaz. Çünkü sonuçta bize bulması olmaz değil mi biz ne kesiyordu ulaşmıyor. Bedua edeni bağlar. Bedua edeni süt. bağlar yapmayın. Sevgili e, dinleyiciler selamın e, kavlel desin herkes Oktay Fonda hafif hafif o şarkıyı söylerken biz Fahir'le e, sohbet etmeye devam edelim Evet Fahir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> atılan pas mıdır, açılan pas mıdır? E, işte Aslında e, normalde e, eskiden e, olsaydı daha farklı cevap verirdim de yaradık. şimdi mesela hiç öyle cevap veresim yok resim Çocuklar ben de zehirlendim Mescafe'den galiba Yok, granül, granül, kahve, kahveden, zehir granül kahveden, kahveden zehirlendim galiba çocuklar. Bu, bu granülü intoleransın, <gülüyor> intoleransın var. İntoleransım var, hakikaten çok kötü hissediyorum kendimi şu anda. Evet, buyurun. Buyurun, neyini? Angela Merkel şeyini ben... E <gülüyor> Reklam. Teşekkürler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo 2 Burası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler. 11 Mayıs 2012 Cuma sabahı haftanın son iş gününün sabahında olan sabahlar radyonuzda gündeme bakıyoruz. Gündemdeki en son gelişmeleri Fahir Uyuş ve Oktay alıyoruz. Evet Oktay evet Fahir sizde. Buyurun Fahir Bey. Neyi buyacağım ya şu an? Angela Merkel'e belirmeyi buyurun. Ama siz verin hayır Angela Merkel'e Ben bulamıyorum o dostu. Ben de onu kaybettim ben de onu kaybettim. Şu Nagehan Alçı ile Enler Aysever gibi bir tartışsanız o kadar güzel program yapacağız ki. Hiç tartışma yok aranızda. Ne nargen yani mı Tek oluyor tartışmanız ben. hayattan şarksı. Hayır öyle değil. Hayattan öyle değil. Hayır bak hayattan. Başka bir tartışma yok aranızda. Ha diyorsun ki alçı kafasası sası tayla diyorsun. <gülüyor> bir şeyler yapın aranızda. Ne güzel olacak program. <gülüyor> ne diyorsun Oktay? Vallahi tartışırsam şu deminki telefon için lan <gülüyor> ıı, <tartışırım gülüyor> seninle. <gülüyor> hayır. E sen de gir o zaman. Bir alay sen gir. Var falan bir şeyler. Sen gir. Ben böyle Sen kendimi tartış. geride tutmak istiyorum. Ne geride? <gülüyor> Altın Moment Style. Altın Moment kafası. Ben daha çok Nazlı nazlıcak kafası. Kafası Style seviyor. O zaman ben de Altın Kafalar falan da onu andırıyor yani biraz. <gülüyor> Ay iyi tamam o zaman yaparız can bir ara kavga ederiz. Elimize mi yapışır? Ee, o zaman Angela Merkel. Angela Merkel dedi nokta Ne yapmış? Kulağını karıştırırken yakalanmış G8 ve NATO zirveleri öncesi 600 üyeli Almanya Federal Meclisi Başkanı'nda gerçekleşen... Bu kısımları da hiç anlamamıza gerek, gerek yok. Gerek yok. Evet. Kulağını karıştırırken görüntülenmiş. Kulak herkesde var, herkes karıştırır. Herkes valla. Kulak bir de karıştırması en zor şey. En zevkli olan şeylerden. Kulağına parmağa giren insan yok değil mi? Herkesin bir parmağı bir şekilde burnuna giriyor. Bak adam çok mantıklı bir ya ama kulak yani, ödeme ya. Şimdi dolu parmakla yardım... bile küçük parmağını sokarsın ama küçük parmak bile girmiyor kulağa. İşte yardımcı öğe gerekiyor o durumda. Doğru. Kalem. Kalem, anahtarlık, anahtarlar. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> yapmadım yapmadım hiçbir şey yapmadım. Ne, ne oldu ben anlamadım. Sen bilmediğin için şey yapmadım yani. Şey yapacaktım yapmadım. Yapacak işte bilmediğin için yapacak. Bilsen de yapacaktı. <gülüyor> yani nasıl kurtulabiliriz bundan? Nasıl sıcılabiliriz? Reklam var anahtarda? Reklam değil. Videolar. <gülüyor> video var video. Videoda da değil, ses. İzlemiyorsun çünkü. Eko. Eko. Eko. Koltuğun kalıp beni o. Neyse onu da yaptığıma göre rahatladım ya. <gülüyor> Yaptı bak. Herkes bu geçen bu, Erkan. 5 bu, bu, Erkan. dakikayı takip etti nasıl olduğunu engellenemiyor Aa. bazı şeyler. <gülüyor> Ama <gülüyor> olacağı varsa olur. <gülüyor> ya sadece kulağını karıştırmakla kalmamış. Kulağını karıştırmış ondan sonra çıkarıyor e, parmağını. Şöyle bir inceliyor. Hmm. Ama bir şey karıştırdıktan sonra bakmak gerekmez Tabii mi? canım yani birkaç şeyde bakarız. Şimdi bir biraz, tuvalete girdik çıktıktan sonra bakarız. Biraz iğrenç şeylerden bahsedeceğiz ama bu insanoğlunun merakı. Merakı doğru. Çünkü ben yani hiç bakmam. Ben bugüne kadar kendi kabahatime hiç bakmadım. Bir ya an var mı? Çıkana bakmadım. Bir an bakmadım. yok. yok. Yani Kulak bir sürpriz. Samimi değildir. Tabii ben ki. güvenmem o adama. Diğeri de iğrençtir belki ortak... en azından dürüsttür. Elini Bakın, yıkadıktan sonra bana ne zarar var? Yıllardır program yapıyoruz. Ne? Karar almıştık zamanında. Beraber yapabilmemiz için. Dedik ki böyle bir ortaklığımız varsa... Bunu yapıyor muyuz? Bakıyorum Çünkü samimi olmak çok önemli bu işte. Herkes birer fotoğrafını getirdi kulak temizlerken, burnunu karıştırırken. Ve bakarken. Ve bakarken. Tuvaletten çıktıktan sonra bakar. Bakar. Durup dururken bakmam diyen adama da mesela biri geldi yanıza... Yani niye ama Yani o klozet temiz bıraktık mı diye en azından bakmak lazım. Bak bak mi? Tabii ki. Medeniyetin ölçüsü ya. Evet bakması da normal yani. Bakmış Hınlar ikinci var. karede bakıyor, üçüncü karede de yiyor. Oktay şu orada. orada. Bir şey bak orada bak işte orada. Yani yiyor dediğim yiyor mu, yemiyorum mu bilmiyorum ama o parmağını e, yani ağzının içindeyken de bir fotoğrafı var aşağı yukarı aynı. Ama ben bir Çok fena hissettim. Şu anda var ya. Hakikaten Granül kahve beni bitirdi. Karıştırma normal. Bak Bana normal, normal. Yeme anormal. Yeme anormal. anormal. Anormal. Anormal. Belki de Saint-David diyoruz e. Sarkozy'nin şoku mu artık? Merkuzi çünkü bitti yerine Merde nerde oldu o yani ne yiyecek Hollanda Hollanda Oland olmadı Merkoland Merde Ama işte Mer o Merde fair nerde video girbo Evet. Belki de şimdi... Belki o, de başka bir yani şey bu. Yani fotoğraf karelerinden bahsediyoruz değil mi? Üç tane fotoğraf karesi. Biri kulağını kaşırken, biri bakarken... Aynı kıyafetle, de, aynı yerde kulağını karıştı. Aynı, aynı açıdan de şey, çekilmiş üç fotoğraf ama ağzına sokmuş. Belki evet, şöyle bir şey olabilir. Belki Bakın, arada bir... Önce bir parmağını baslattı. ıslattı. Evet. İyice önce kaysın diye. Biriniz daha çok bağırırsa daha güzel olacak. Ben şöyle, öyle düşünüyorum. Aynı aynı şiddette bağırınca çok anlamıyorum. Oktay Bey, bir saniye. <Gülüyor> Mesela ne kadar güzel? Belki de, belki de Merkel Hanım... Yaladı ha. Yumuşatmak Bak. için katılıyorum Ege arkadaşıma. Fıt yani. diye soktu. Fıt diye soktu. Hatta tam tersi oldu bir. Diye yaladı. Baktı ıslanmış mı diye. Hı, Sonra ıslan. kulağına soktu. Onu başa mı aldılar diyorsun? Tamamen tersine döndürdü. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Arada bir kare yok. Mesela önünde bardak olmaz mı federal mecliste? Bardak soktu. Bardak soktu. Temizledi elini. Hı -hı. Üçüncü federal. kare. Dördüncü karede de burada gördüğümüz yalama sahnesi var. O kareyi attığın zaman ne oluyor? O bardak... Öyle görünüyor yani. Bir yani editik Photoshop bir, bir insanı ne hallere sokuyor. Bilgisayarla yapmışlar Ya belki onu. şöyle bir şey olmuş olabilir. Arkadan birisi bir şey yerken suyu lap diye kulağına kaçtı. Cips cips suyun mu? Ya bir su, şey diyor. Bu e çünkü bunlara meyve koymuyorlar mesela. Ya. Abi böyle tam maltırayı bak. Tık mal da... koymuşlar. <gülüyor> tamam mı? Bak masaların üstünde maltırayı, <gülüyor> çilek, ondan sonra nektarin. <gülüyor> tam bölüm. <böyle sunu gülüyor> Alman pastası Almanya'da değil mi bu? Lap yerken bu buraya pıt diye gitti. Aa, ne lıp diye Aa. çekti. Lıp diye çekti. Ah tık diye bırakmıştır on kendini lıp zaten. Ki, lıp diye atta azra oradan. Bir, bir, bir de bıraktım. çok o kadar belki de dibe gitmedi yani sonuçta. Yani lütfen. Bir de onlar biliyorsun sabah akşam buş olan insanlar yani. Yani bizim gibi olsa hadi anlayacağım. Onu çok diyeceğiz. çok yükleniyorlar bu kadını. Kimlerin evet. diğer Avrupalı liderler neler yapıyorlar o Merkel kadın ya. Evet. O yüzden Yok, bence de fotoğraf bilmem Ya diye. şey falan da yapmışlar. Daha da eğlenleşmeyeceğim de hani yani bu da olduğu için o Merkel'in oturduğu masanın altının kamera görüntüleri var. Hep affedersiniz tatak dolu kurutun çıkarıp oraya sürmüş falan diye öyle şeyler hep kadın üstüne gidiyorlar. Şimdi. İlkokuldaki sırasının altına mı? Yok ya o neye, neye baksa Federal sen... Meclis'teki Federal meclis mi? Hmm. Ben de ilkokul diye görmüştüm bunu. Böyle çevirmişler. Hala sergileniyormuş. Holokost müzesinde. Ne <gülüyor> alakası var bunun falan? Bu da bizim itin. Utanç demişler. <gülüyor> Böyle Bakın. şeyler. Adam haklı. Adam haklı. İlk <gülüyor> <sıca. Evet. gülüyor> i̇lkokul sıralarına da döndüğümüze göre. Buyurun başka bir haberle dönelim. Kürşat Düzmen'den kötü haber geldi. Ha ne oldu? E, Platinin siz avcunuzu yalarsınız dedi. Dedi dedi. E, Devlet Bakanı, mi? eski Bakanı Kürşat Tüzmen UEFA Başkanı Platini ile konuştuğunu söyledi ve şöyle dedi: Nerede, Nerede konuştun? Face'te konuştum demiş. Tamam. Ondan sonra Platini bana şike olayına karışan takımları küme düşürmezseniz Avrupa kupalarında bir daha <gülüyor> demiş. Ben Federasyon Başkanı olaydım, şikeci takımları anında düşürdüm. Kürşat Tüzmen Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimleri öncesi adaletini açıklamıştı ancak daha sonra geri çekmişti. Bu geri da şey. bunu böyle bilin. Ben Face'ten konuşuyorum ki demiş Platini ile haberiniz olsun diye. Ondan sonra hiç yani ben bunu neden söylüyorum? Cumartesi günü biliyorsunuz yarın. Büyük maç Büyük var. Büyük maç var. Onun Şimdi Fenerbahçeliler, kimse... Galatasarayliler hakikaten bu yıl böyle bir havada ya her şey. şikayet dediler, bir şey dediler. Liglerin tadı yok dediler. Liglin... Fenerbahçe, Galatasaray taraftarı heyecanlı mı bu yıl? Egecim. Yani şu Şaka cumartesi mısın? Yarınki maçta Fenerbahçe inerse Fenerbahçe şampiyon Biliyorum Galatasaray canım, o... ve beraber kalırsa yani... Galatasaray şampiyon. Böyle Türkiye şey... liglerin en çirkin yılı. En taraftan. çirkin yıldada en de çekişmeli oldu bir anda değil mi oktay neler söyleyeceksin? Valla bence doğru bir soru sordu adam. Ben de hiç o heyecanı hissetmiyorum ya. Her siz... tarafta bayrak satan en çok bayrak satanlar Vallahi heyecanlı siz... gibi geliyor bana. Yok sizde öyle bir şey yok yani şimdi şöyle bir piyasaya bakın o maçı seyretmek için ya hiçbir yer. Übreyini satan varmış. Valla var çünkü gerçekten hiçbir yerde yer kalmadı. Dışarıda seyretmek isteyenler. Ya a maç seyredip abonman olmak isterseniz maç fiyatları ateş bahası. Ee, gerçekten de e, herkes çok konsantre bir şekilde bekliyor. Yani sizin böyle bir futbol fanatizminiz olmadığı için bizim daha doğrusu. Öyle bu, durum, de bu falan, maç var. Hayır, çok fanatizm de, şeyler öyle sanıyorsun. fanatizm demeyeyim tamam. Ee, futbol dost semp sevgimiz, se sempatimiz mi diyelim? Sempatimiz bir yere kadar. Sempatidi hastalı, futbol hastası insanlar ne olursa olsun seyir. Ya gerçi tabii futboldan tad alan adam, her halükarda seyirder de. Bilmiyorum bu sene o heyecan var mı? Ege'cim var onu söylüyoruz. Var diyorsun işte. diye. Ağ şey ağır var yani. Çok ağır var. Hani Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ha, var. Ağır olmasının sebebi tabii son maça son ma hem <gülüyor> derbi... Gerçi derbi değil bu. Playoff yüzünden böyle denklerdi değil mi? Tabii tabii. Yani tabii en sona tabii, en tabii. E, büyük takımlardan ikisi ve şey yani hani Galatasaray puanla önde olsa bu maç öyle boşu boşuna oynayacak bir maç ayrı, ayrı, ayrı son maçta belirleniyor. İkisi resmen. ayrı turnuva takımlarla önüne. maç yapıyor olsa yine aynı şekilde hani gözlerimiz bir o maça bir bu maça dönecekti ama birbirlerileri yapmaları efendime söyleyeyim aynı bir gerilim şey, bir şey. böyle şey turnuva havası oldu. Puan evet, bir, falan değil aynen. kazanan ve Fenerbahçe'nin stadında Fenerbahçe standı ve şike olmayacak tek maç diye düşünüyorlar. Yani böyle bir şey var. Hiç. Nasıl hiç... şike olmayacak tek maç? Şike olmayacak Zaten mı? şike yoktu ki ya hiçbir maçta. Ya şike maç. yok. <gülüyor> hayır. Ben ben hayır, ben hayır oraya... Vardı da sahaya yansımamış. Sahaya yansımış. Yansıma. Dışarıda mesela ne, ne tip şike? İşte adam Midya, başka bir maç, başka midye dolma alıyor birisiyle. mesela. Ha, evet. Orada hop adam mesela üç taneydi ne abi diyor. Aslında iki taneymiş. Hop şike. Ama o şike... Sahaya yansımış, yansımış mı? Mi? Hayır. Yansımamış doğru. Şimdi Galatasaray başka birisiyle maç yapıyor olsaydı. Fenerbahçe başka birisiyle maç yapıyor olsaydı. Böyle işte. Ya, e, herkes birbirini süsleyecekti. Zaten, e, onlara zaten şike yok. Falan. Yok da işte sahaya yansıması öyle bir yansıması. Cüzdanlara yansıması var mı? Sahaya yok hiçbir yansımamış zaten. Şike yapan da Allah da benim belamı versin. Keşke. Çünkü bir yere yansımadıktan sonra ben kendime, kendime yansıtım Kendim diyor. ettim kendim buldum demiş. O zaman hiçbir şekilde futbol bu tip maçlarda heyecan kaybolmayacak. Yani bu, bu maçta böyle bir senin anlattığın gibi böyle coşkulu bir heyecan varsa Fahir böyle yerler falan kapalıysa hiçbir şekilde ülkemizde. Yer yok diyorum Oktay. Tamam Şu istedim. anda birisi gitsin desin ki ben şurada bir. Hep böyle olacak. Hiç kasmaya gerek yok ya. Ha, tabi canım platinle orada kendi almıyoruz sizi desin. Ha, fark etmez. Ha, al, al. Gitsek olur gitmesek de olur. Bizim var zaten. Ee, Bizim var. Her durumda böyle yok. bir heyecan var. O kadar olan. uzun boylu olmaz yani. 3-5 sene ee, ceza yersek. E cezası ertelenmiş işte. Bu şeyde bu bu maç için geçerli değil mi bu? Evet. Bu maçla uygulanacaktı. Bir yıl erteledi. Evet. Hakeme hakaretten 3 maçtan men cezası alan Fatih Terim'in kalan 2 maçlık cezası Sarı Kırmızılı kulübün müracaatı üzerine yeni sezona bırakılmış. <gülüyor> Hani <gülüyor> o gene bir anlaşılır. kritik maç, Çok kritik maç ya. Nasıl anlaşılır ya? Nasıl anlıyorsunuz ya, bunu? De, o bana anlatın. Benim anlamadığım UEFA şike olmadığını nasıl göremiyor? Ne kadar anlaştınız. Bu da kaç tane kurum şey yaptı. Baktılar baktılar şike olmadı. Yani aylardır bakılıyor ve şike olmadı ortaya. UEFA ne demek? Neye bakmış da şike var diyor yani. Şike olmadığı ortaya çıktı işte. Doğru. Yani belki de UEFA şeyi anlamadı. Şike bir iki ufak olay olabilir ama sahaya yansımanın olmadığını e, anlatmak lazım. Onu İngilizce yansıma reflection diyerek anlatacağız. No reflection no diyerek. No problem ne dedik volume, no, problem. <gülüyor> no problem. Dedik. No problem. sorun yok dedik. Tamamdır. De, no, no problem, problem dedik. dedik. Bitti. Ne uzatıyorsunuz daha ya. Şike yok dedik. Allah Allah. Ee, böyle bir durumumuz var. Ama hakem için gerçekten e, zor zor bir maç. Yani. Rooster için de zor şimdi bir e, hem, ben hem, hani hem. hiç val, oyun val. kalitesi efendim futbolcular teknikle e, ilgili hiçbir şey bilmiyorum ama Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'nin stadında yenmek biraz zor galiba. Hı. Ben de ne biraz, diyorsunuz bunu? Ben de sonunu başka türlü tamamlayacaksın diye bir anda bir şey almamı. Tabii senin Beşiktaşlı en, kimliğin ön plana çıktı o esnada. En son Galatasaray'ın sahasında mı oynandı iki takım arasındaki maç? Öyle oldu değil Türk e, mi? Türk Telekom Arena'da mı? Hı hı. Aha. Orada hı hı. oynandı. Hı hı. Galatasaray evet. çok iyi oynadı da Fenerbahçe yendi o maçtı evet, o. Evet evet O maç o maç. O yüzden hiç belli olmaz. Yani hı. heyecanı çok yüksek olacak ama Fenerbahçeler biraz daha şeydir büyük ihtimalle. Neydi? Abi en azından kendi evimizdeyiz falan diye biraz daha Galatasaraylılar daha gergindir. Maç boyunca nasıl olacak heyecan bilmiyoruz onu. Ama umalım ki temiz maç olsun. Kimse kimseye girmesin. Yok o ben de korkuyorum açıkçası. Var mı öyle bir gerilimde çıkar mı sağda? Vallahi sağda değil de dışarıda. Gerilim çıktı çıkıncaya kadar zaten çıkacağı kadar. Ya bu maçta çıksan olur çıkmasan yok, olur da. Yok yok öyle değil ya. Çık, yani çık, bu... tabii çıkmasın. Çıksın anlamında söylüyorum. Çıkmasın da. Ben hiç üzüleceksek da... şimdiye kadar çok üzülmemiz lazım. Ya daha. tamam çok... o konuda değil de. Hani ben şey, şey için söylüyorum. Ciddi olarak pek çok adli vaka. Lık. olabilir sağa dışındaki Sağ dışında. Yani, sen yani hakikaten bir de herkes böyle bir coşkuyla umarız öyle şeyler olmaz ama korkuyorum ne diyeyim yani Ay, yarın gece sinemadayım ben o vallahi ben evimdeyim ee... maç izleyeceğiz <gülüyor> ben henüz karar veremedim bu da gel maç izlet bakacağız ya. ben yarın saçma sapan konularda insanlara bir telefon edeyim de bir gerilim olsun hadi maç bakalım aha <gülüyor> arkadaşlarımı bir arayı bir ara bakalım bir ara araya. Abi şimdi e, bir şey soracağım. Baktın var mıydı? Cumartesi gelirsin. Kusura var kural. Tamam o zaman iki dakikada hemen bir şey soracağım. Şimdi bir mail attım sana onu açar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Herkese de bir mail atacağım. hayır <gülüyor> biraz cinilerden bahsedelim. Hadi bahsedelim. Edeyim. Vallahi Ay, ya dağılsın. Ee, Dün Dünyalardan bahsedeceğiz sevgili dinleyiciler. Al sonra ciniler Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tümrüt'ü Çinlilerden bahsedeceğiz sevgili dinleyiciler Çinliler Çinlilerimiz Bu kadar bağırdık inşallah güzel bir şey çıkacak İnşallah böyle bir de etnekçi olduk birden yani niye öyle Çinliler diye ayırıyoruz onlar da şey değil mi Ama Çinliler biliyorsunuz ki eğitim dünyasının number one'ı diyorlar Oktay. Benim de Çinli arkadaşlarım var Oktay ne güzel söyledi senin de Çinli arkadaşların var mı Oktay? Benim de var çok güzel teşekkür ederim. Ee, Uluslararası Eğitim Değerlendirme Programı PISA e, ya da bazılarının deyimiyle Pizza e, Çinli öğrenci bazılarının dediğim de İtalyanların deyimiyle onu bir aksanlık söyleyeyim istedim. Çinli öğrencilerden büyük başarı e, gördüklerinde şoka gir. Allah Allah dediler ya bu nasıl Böyle oluyor falan dedi ya bu Çinliler. Bu Çinli, birileri bu Çinlileri durdurmalı. Gene Çinli yaptı yapacağını ya arkadaş. Başarı nasıl biz daha hala süt veriyoruz ya çocuklara. Ne yapıyorlarmış? Bunlar oho onu da açmışlar. Amin asitli serum veriyorlar. Genç, Doğrudan serum mu da atıyorsunuz? Dünya... Fiskobirlikten serum. Vallahi. Serum torbaları. İnternetten sızan bir takım Sert görüntüler o. var. Çinli öğrenciler böyle çalışıyorlar hep beraber oturmuşlar. Tepelerinde birer dost şeyler asılı serumlar asılı. Ya, çok hani güzel. Ben bunu ne zamandır söylüyorum ya ne zamandır ben bunu ne kadar uzun süredir söylüyorum. Herkesin birer paket serum olsun. Kendini kötü Vallahi, hissettiği evet. zaman Halsiz hissettiği zaman Bu adam çünkü öyle serumu çakıyorlar Ben söyleyeyim Serumcu sevgi edin değil oluyor Hastalık döneminde çakacaksın Zımba gibi kalkacaksın Ama hakikaten ya. yani. serumun insanın gözünü açma etkisi var ya Var tabi ya Hop diye Gözüm bir, açıldı. Tatlı tatlı <gülüyor> oluyorsun. Çünkü hem şeker hem tuz. Vallahi öyle. Yani çünkü sen onu yemeye çalışsan mesela, ben sana getirsem ekmeğin üstü biraz tuz serptim, şeker. Aynı et, tadı et, vermez. Et, et, et yani bu tatlı mı eşgi mi dersin? Ama damadınını tadı olmuyor. İşkili Tadı yok. ayrı oluyor. Hani ee. işkili bir yere kadar. Damardan e, alanın tadı ayrı olur. Ayrı olur arkadaşlar. Damarı Doğru. ayrı olanın tadı ayrı olur. Doğru. E, Çin'de devlet politikası olarak her öğrenci Bir de sonda taksınlar o zaman. Kolda serum, altta da sonda olursa çocuk masadan kalkmaz. Çünkü ya, gene bunun çişi gelecek bir şey olacak. Bir dakika sonda dedim ben bunu... Ay yapma slogan mı bulacağım Fahir? Neyse tamam peki. <gülüyor> slogan mı bulacaktın? Tamam tamam amino asit veriliyor. Kendini kötü hisseden öğrenciler istediği zaman revire gidip amino asit takviyesi alabiliyorlar. Revire mi? Revir var tabi. Hocam iyi günler. Bence onu revir değil, kantine revirin. çevirsinler. Ne? Kantinden alsın. Çıkın, ha, o, şimdi, o için ticareti olur o evet, zaman. Evet, olmaz. Orada. Bir de istihkak bunlar. Devlet sana hak, yani onu hakkın olarak vermiş. onu Küçük küçük serum poşetlerinde. Revir. Tabii bazı onlarda da intolerans durumları... Olmaz Olmuştu. ya olmaz serumlar şey olmaz da. Olmaz mı? Ee, şey revir nedir ya? Revir var mı bizim okullarımızda? Var, üniversite. var ya, üniversitelerde mediko vardı. on liselerde. Liselerde var, var, var. var tabi revir olmak revir zorunda. Revir diye bir şey var mı? Var. Olmak zorunda mı? Hocam revire gidebilir miyim? Hocam birebire gidebilir gidebilirim Tabi canım şey olmak zorunda. Hayır be olmak zorunda falan değil revir diye. Gebersin mi? öğrenciler mi Zorunda değil, Gebersinler o zaman de, öyle demiyor da Demeye getiriyor. Bir ufak yani, bir sağlık şeyi olması lazım. Yatılı yani. yatılı olursa okullarda revir var. Yatılı ha. okullar dışında bu revir güzel, yok. Var. Mantıklı bir açıklama bu. Çok Yat mantıklı. Bizim lise yatılıydı çünkü o yüzden vardı demek. Sizin lisede Bizim de var mı? Bizim lisede ya, bazı liselerde olabilir canım. Her Leyli lisede... derler biz eskiden Leyli derdik Ege'ciğim sizin okulunuzda Leyli miydi? Oktay Leyli değil mi? Leyli evet. Leyli Leyli. Ya bunu anlayıncaya kadar ben hakikaten e, çok zorluklar çektim bu Leyli'nin. Leyli'nin gece olduğunu, Leyli'nin yatılı olduğunu... Çok canlar yandı o dönemde ama Şimdi neyse. Yeni canlar yansın diye de. Yeni yayınlasın. canlar yanmasın diye. Okula başlama yaşı... Yeşil... Bitti mi Çin'deki revir ve serum haberimiz? Yani serum ama bakayım bir bitmiş evet. Küçük bir arkadaşın ya. serumla mücadelesiyle ilgili bir röportaj var. Devamında gereksiz. <gülüyor> <Biraz, gülüyor> o devlet bir buçuk dolar veriyor istersen? Amino asidini sen kendin kat. Mesela ben amino asit istemiyorum. Bunun parasını verin bana diyelim. Ha, bir buçuk dolar. dolar. amino asitler. Peki ne işe yarıyor amino asit? Şöyle şey? oluyor bak. Mesela şey veriyorlar. Böyle bir form tipi bir şey veriyorlar. Hı. Serumunuzun içine ne istiyorsun Mesela diyorsun amino asit tıklıyorsun. Aa çok güzel ya seçmeli. Seçmeli mesela eşkili latte seçiyorsun tık oraya bir tık atıyorsun. Brokoli mesela. Brokoli istemiyorsun koyma. Mesela mısır istemem ben. Ben Öyle de <gülüyor> Sen ne istersin? Kim? Ben mi? Hı -hı. Ben sana... amino asit isterim protein isterim takviye protein takviyesi. Bak takviye isterim ben sana söyleyeyim Ben 12 ben. isterim. Ben direk kalsiyum bak çok güzel ben bir de şey Gingshang isterim. Gingshangsiz zaten olmuyor. Ben gözüm açıyor. Gingshangsiz. Gingshang benim gözümü açıyor. bak. Ekinezya deyince akan sular durur bende ve şu anda ağzımın suları akıyor. Ekinezya dediğimden değil mi? Hı hı. ağzımın suyunu akıttın. Çok güzel. Hakikaten e öyle efendim. doğru şeyler seçtik. E, ülkemizde de okula başlama yaşı tartışılıyor. Doğru. Yani henüz bir karar verildi mi? Verilmedi mi? Ben birkaç arkadaşımla konuştum. Ali'nin e, işte Ali'ninle devre olan. Ee, doğum tarihi var. Şey falan dedikten, neyse bu sene yırttık abi. İki ayla yırttık falan diye. Yani kimse göndermek istemiyor aslında çocuğu. Çok erken yaşta, sınıftakilerin çoğundan çok geri kalacak diye. Yani ne kadar küçük olursan o kadar şey oluyorsun ya biraz. Ne derler? Elin ayağında böyle bir motor hakimiyet mi denir? Ne diyor hmm. ona? O, o konularda hmm. çok yeterli değilsin. Şunlar böyle minnet bir çocuğun bir sefer daha bir toparlanması bir de belirsizlik şey de var galiba de ondan biraz da geri çekiyor veliler haliyle mini, mini yavrularımızı. Ee, ama e, şunu da söyleyelim. Ömer Dinc'a Milli Eğitim Bakanlığınızdan açıklama var. Gün başına 15 TL e, ceza kesilecek velilere göndermeyen. Nasıl yanındaki 15 lira nasıl? Mesela kaç gün göndermez? Kaç, kaç gün göndermezse? Mesela 5 gün, gün çarpı göndermedim. On. Ceza. 5 15 ceza yetmiş. sistemi. Aa çok iyi. Çok iyi gönderilecek. Ceza sistemi ve ödül sistemi biliyorsunuz ki benim en sevdiğim sistemler. Yani çocuk günde 15 liradan fazla yömme alıyorsa mesela bu seni göndermeyelim. Ver o çocuğu şeye. İyi iyi durmuyor iyi durmuyor geçti. Ha toparlar. 15 lira oradan bir kesintimiz 15 olacak 15 düşünüyorum. Çocuklarla ilgili bir şey deyince onu da eklemek istiyorum da e, bilmiyorum. burada. Daha hoş bir ortam, ortam olurdu. Çocuklar, çocuklar kardeş, kardeş oldu mu? Rize'nin fındıklı Ahmet Şahinler anaokulu öğrencileri trafik haftası kapsamında e, ilçe emniyet müdürlüğünü ziyarete gittiler. İlçe emniyet müdürlüğüne gidince hadi bunları da birim birim dolaştırsak ya e, bu küçük iblisleri diyerek. Sayın er er yorumlar. Ve götürmüşler bunları da en son nezarethaneye. Nezarethaneyi de sonra <gülüyor> Parmaklıklar arkasında. <gülüyor> Küçük ipisi fotoğrafları. Ya ben dün onu Twitter'da okudum. Herkes bir görüp gelmişti. Şimdi bir polis merkezi... Çocuklar dışı... pek anlamıyor yani. Ay ben okumamıştım ya. Hayır polis Vay merkezinin be. bir başka devlet dairesinden hiçbir fark yok ki nezaret dışında. Ben sana sevdim. Masalar çocuk... var, dosyalar var, dolaplar var. Yani evet şeyler polis üniformasıyla gene şey evrak işi yapıyorlar ama hiç bir şöyle söyleyeyim benim babam e, Ziraat Bankası'nda muhasebede çalışırdı ve küçücük bir çocukken e, benim saçlarım nedense Ziraat Bankası'nda kesilirdi. Neyse bu konulara değinmek istemiyorum da şunu söyleyeceğim o saçımı kes <gülüyor> artık başka bir şey dinlemek istemiyorum <gülüyor> bir şey anlatabilir miyim? <gülüyor> Orada saçımı kesmek <gülüyor> için sürekli o alt taraflardaki kordolarlardan geçer geçer bir yerlere giderdik. Orada kesilirdi. <gülüyor> orada var ya bir çelik kapı vardı böyle. Yani çelik, çelik kapı. kapı. Kasa kapısı. He. Daha doğrusu kasaya girer. Hii, oradan ben nasıl korkardım parmak. Ve ben sana söyleyeyim mi? Yıllarca bunun travmasını atlatamadım. Atlatamadım. Ve sırf üniversitede saç uzatmamı şey dediler. Ya işte boy, bu da işte asli isyankar. Pa Fire. Alakası yoktu. Hayır. Bu i̇şte, travmaları atlatmak için. Bir, soru bir daha dedim kimse benim saçıma elini kılıma zarar gelirse senden bilirim Oktay. Fahir anlattın. <gülüyor> anlattın. Bu anında. <gülüyor> anınla ilgili sormak istediğim bir soru var. Evet. Öncelikle anınızı çok beğendim. <gülüyor> Sağ olun. Onu belirtmek isterim. Ama sanki bir iki cümle arada eksik gibi. Yani saçın kapıya mı sıkıştı? Mesela bir daha saç... Konusuna Aynen, geri Kapı mı seni etkiledi kapı, saçtan bağımsız? İşte mesela bak önde parmaklıklar, arkada kocaman çelik kapı o da beni çok etkiledi. Yani Saç tıraşı olurken mi hep açılan kapanan kapıyı görüyordun? O yüzden mi Evet kapı, evet saç tıraşı olurken kapıdan orada bahsettim. işte o kapının önünde tıraş ediyorlardı beni. Daha böyle bir şey aşağıda dehlizlerde, meslizlerde. Ve hanım, ne olacak müdürün odasında mı? Müdür bey siz biz... Siz sonra yaş şu çocuğum, bir sonra yaşım ilerledikçe babamın odasında ben tıraş olmaya başladım. Bunu biliyor muydunuz? Ve de oradan müdahale ediyor. Oraları biraz daha al. Yok ya alma. Al al. Peki alayım. Ondan sonra hakikaten kebiş gibi yıllarımı geçirdim. Kebiş Yıllar adlı anı kitabını ilerleyen <gülüyor> günlerde önümüzdeki hafta Sen... çarşamba günü bütün kitapçılarda bulabilirsiniz. bulabilirsiniz. Ben valla şey ne derler? emniyet merkezini gezen çocukların en ilginç görebilecekleri yer nezaretaneye. Diğer tarafı tamamen böyle bir kurum, devlet kurumu. Ne görecekler orada? O atış poligonları falan böyle bir şeyler Şey söyleyeyim yok. Aslında bazı Yani o yüzden nezaretaneye gitmeleri doğru mu? yani e mantıklı vermeliler lazım. Doğru olan şey, şey mi diyor? Yani, hatırası olar. Nereye koyacak dosya toplaplarının önüne? Şey diye ya. yani. Çocukları hep korkutuyorlar. Polise veririz, şöyle yaparız, böyle yaparız diye vardır hala öyle aileler eminim ki. Onlar seni nezaretaneye attırırım. Yemeğini yemezsen seni nezaretaneye attır. Bana ne? Çocuk biliyor artık bilinçlenmiş Doğru. bazı yerler daha korkunç çok daha özellikle müzeler müzelerde canlandırma yapılan maketler var ya <gülüyor> mesela oturmuş orada bir şey yapıyor mesela böyle eski evler o eski hayatı canlandırmak için evde de yani onu kim yapıyor üretici kim bilmiyor mumyaları mumya mı ne Nece o maketçi mi Neciyse onlar var ya Bence çok daha korkunç yani önce oraya el atması lazım. Esas ama gelin dediği gibi esas onları görmesi esas lazım. Esas onları görmesi Çünkü lazım. Çünkü onun dışındaki bütün müzeler sıkıcı falan filan. Ama esas o korkunç olan şeyleri bu Dördü adam. Mi? Bu adamın kafasına göre öyle öyle anlat. Ee e, kayacan lazım. kafası Tayla. Evet sevgili dinleyiciler. Kayacan kafası stayla diyerek bitiriyoruz. Bugün de böyle bitiriyoruz. Bugün <gülüyor> mü haftayı mı yoksa? <gülüyor> bitti mi ya program? Bitti program bitti. Aa, hafta bitti. Pazartesi iyi bir duyurmadık Pazartesi iyi bir duyurabilir miyiz hocam? Pazartesi e, sevgili dinleyiciler. Önemli bir şey yapıyoruz. Önemli, çok önemli bir e, sanatçımız Serra Yılmaz'a çok önemli bir ödülünü. Uçan süpürgenin e, verdiği ödülü biz vereceğiz. Evet. Nerede vereceğiz? Nerede vereceğiz? Alman... Alman Kültür'de vereceğiz. Göte kültürü. Institute Nine W Salonu'na vereceğiz. Bilge Olgaç Başarı Ödülü'nün sahiplerinden Seyra Yılmaz ödülünü Pazartesi günü Bizim bizimle, bizimle yapacak. kısa başlayalım. söyleşiden sonra Kim verecek veririz. peki hangimiz verecek? Aa, bilmiyorum onu ya. Ya ödülü Onu diyecek? üçümüz tutup vereceğiz. Ne ödül. ödülü? Oktay sen gördün plaketse zor da plaket, plaket. tipi Mesela bir gardı. adam tipi bir şeysi biri alttan tutar biri güven biri kafayı tutar. A, bir, şey ya, bir şey. Bence aramızdan bir temsilci seçilir. Efendim insan gibi ne böyle kadın şimdi... elinin önü üç tane. Bir de ayı gibi küçücük adamlar olsak şey böyle kadın tepesine üç üç gibi şey gibi. Evet, doğru bence, ya de benim biraz İtalyanca'm var ya. Bence benim sen ben oradan yıktım sen var, evet doğru. Evet doğru ya sen oradan öne geçtin. Çünkü Türkçe <gülüyor> <Doğru>. anlamıyor olabilir. <gülüyor> Bir Hep İtalya'da ters. ya çünkü. Gerçi reklamlarda şakır şakır konuşuyordu. Bir iki de filmini biliyoruz. Çok iyi konuşuyor bence. Saat 18.30'da Alman Kültür'de kısa bir söyleşi, kısa da değil. Uzunca sayılabilecek bir söyleşi. <gülüyor> İnsanlık için kısa, bizim için uzunca bir söyleşi. Ondan sonra kısa bir ödül verme seremonisi. Ben ee, sizinle beraber olacağız. Ödül verme seremonisi söyleşinden daha uzun sürecek. Öyle mi? Kim ispirin falan olduğumuz diyor. için. Şimdi Serra Ödülü ver hangimiz? diyorlar verelim mi beğendiğiniz? Şimdi ben en çok... Var kimden ödülü? Ya, kimden ödülü? Kimden almak istersiniz? Ha? Benim için hepiniz biz... Hayır efendim. Üçümüz de mesela uçurumun kenarında olsa. Ya of o iğren sorum. Hayır hala tamam tamam onu unutalım. Birimizden ödül alacak olsanız... Hangimizden ödül almak ister. isterdiniz? Mesela. söyle sorular. En büyük... <gülüyor> En büyük e, avantajı da bizi hiç tanı tanımıyor olması, olması olabilir. Orada işte bak şey sırasında bizi tanıma fırsatı bulacak sohbet sırasında. Söyleşi sırasında, değil mi? söyleşi sırasında sorduğumuz sorulardaki zeka seviyemiz, efendime iticiliğimiz, espri anlayışımız, Espiri anlayışımız sonunda vereceğiz o zaman değil mi? Mesela. Sonunda vereceğiz. Sen yani. sohbet edecek, edecek, sorular alınacak, seyircilerden sorular alınacak. Ve orada şu lafı Aman. duyarsak, benden en çok bu arkadaş ilgilendi." <gülüyor> lafını duyduğumuzda artık ödülü kimin vereceği bellidir. Ben şey yapacağım. Sohbet sırasında ayağımla yerden yavaş yavaş ödülü ona doğru iteceğim. Böylece ödül verme sermanisine de gerek kalmış. Ben de mesela seyircilerden soru alacağım. Diyeceğim ki sorularımızı bir toparlayalım. Seve Hanım'a öyle söyleyeyim diye. içindeki en iyi soruları ben soracağım. Ben sana söyleyeyim mi? Ben sorularımı evden getireceğim. Evden mi? Ben de internete gireceğim. En iyi fikir Fahir'in <gülüyor> Dışarıdan soru ben çünkü çok bence hijyenik değil. Çok saçma. Evet bir programın da sonuna geldik sevgili dostlar. Bir haftayı daha bitirdik. A dostlar ne dersiniz? Sevgili dostlarım. Sevgili Oktay, sevgili Ege. Evet bir haftayı daha bitirmişiz. Size Başka duyuracak ha, bir şeyimiz yok mu? Başka duyuracak bir şeyimiz daha var. Bir dakika sevgili dostlar. Haftaya hazırlıklı olun. Yani var ya ne Bakarak sürpriz. olun diyelim. Bakarak olun. Size. Neye bakarak olacaksınız? Bakarak Aa, olun diyelim biz size yine. Yani...